İyi akşamlar. Ben Itır Bağdadi. Bu akşam da size İzmir Ekonomi Üniversitesi stüdyolarından merhaba diyoruz. Kadının Sesi programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Kadının Sesi programındaki ilk ve belki de e, muhtemelen son erkek e, misafirim olacak. E, genelde kadın misafirlerimiz, konuklarımız oldu. Kadın adaylarımızla siyaset konuştuk. Ama bugün aslında şunu yapmak istedik, e, siyasi partilerin önümüzdeki seçimde ve Türkiye'deki genel olarak da LGBTİ yani lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel ve interseksüel e, bireylerin konumu, durumu bunları tartışmak ve konuşmak istedik. O yüzden de İzmir'deki siyah pembe üçgenden sevgili arkadaşım Erdem Gürsu'yu davet ettim. O da beni kırmadı geldi. Hoş geldin Erdem. Hoş bulduk İtir. Benim için de bazı ilkler var. Mesela ilk e, radyo programım oldu bu. E, bakalım e, anımızın akıyla devam ettirir ve nihayete erdiririz diye düşünüyorum ve biraz heyecanlıyım ve sabırsızlıkla seninle sohbetimizi bekliyorum. Sorunlarla Heyecanlı bekliyorum. olmaya gerek Beni yok sıkıştırma. Ya. <gülüyor> sıkıştırma. ya. Bunu bir, bir arkadaş muhabbeti gibi düşünmek Pek lazım. E, benim de ilk sunduğum e, radyo programı aslında ben Amerika'da üniversite radyo istasyonunda DJ'lik yapıyordum ama orada müzik vardı. Burada konuşmamız gerekiyor. Ben de bazen heyecanlanıyorum. Burada arada müzik yok mu? Ben de sevgilime müzik e, bir parça <gülüyor> armağan ederim diye düşünmüştüm. Sıkıcı bir siyaset konuşacağız. E, belki Yapımcımızdan rica ederiz ara sıra böyle güzel aşk şarkılarıyla ar arka fonda göndeririz ama e, istersen şöyle bir başlayalım Erdem Gürsu kimdir bize bir kendini tanıtır mısın Erdemcim? Tanıtayım. Ya e, Erdem Gürsü, e, ya ben Gaziantep'te olmayayım. Orada baya işte hani on, baya dedim 17 yaşıma kadar orada. Hayatımın yarısı Gaziantep'te geçti. Yarısı da İzmir'de geçti. Üniversite hani benim İzmir'e gelmem de sebep oldu. Üniversiteyi ailemden uzakta olmak istedim. Çünkü ben çok eğri bebek, gül bebek bir çocuktum ve e, şey m, hani biraz böyle hani kendimi gerçekleştirmek mi o deyim neyse işte. Onu yaşamak istiyordum. Hangi bölüm okudun bu arada? Ya hiçbir bölümü tam dikiş tutturamadım. Ben öğrenci <gülüyor> Halini çok sevdim. <gülüyor> Ege'de kimya mühendisi, Ege Üniversitesi kimya mühendisi bölümünü kazanarak buraya gelmiştim. Onlardan sonra bir de işte matematik ve analitik zeka vardı yani. <gülüyor> <gülüyor> ya evet, çünkü o eğitim sisteminin getirisi itirsen de biliyorsun hani ne kadar işte zeki demek, matematiği feni ne kadar iyi yaptı. demek <gülüyor> yani. Benim ablamlar sözelciydi, bir ablam sözelciydi mesela. Onu böyle hani kafası az çalışıyor diye özelci gibi düşündüm. <gülüyor> yani öyle bir e, eğitim şeyinden geldiğim için hani ben de hani e, matematik ve fene daha çok yoğunlaşmıştım. Aslında bana faydası da oldu. Hani bu rasyonel düşünme kısmı belki biraz oradan geliyor olabilir. Ee, ama işte dediğim gibi sonra üniversitede birazcık böyle hani e, üniversiteyi yaşamak istedim yani hani ortam olarak. Dansdır, tiyatrodur böyle öğrenci kulüpleridir. Böyle sosyal bir erdem oldu sonra. Sosyal olunca da işte hem sosyal meseleler hem bu insan hakları mesele yavaş yavaş gündeme girdi. Ee, işte ben hani e, kendi e, sürecimle birlikte, kendi işte e, açılma sürecimle birlikte aslında siyasi ...siyasete de çok hızlı girdim yani... ...siyaset dediğim aslında politika bilmiyorum... Hı. ...o kelimeler Türkçe'de tam anlaşılmıyor... ...gündelik tilde de politika diyeyim... ...benim için daha iyi olacak... ...o politikanın içinde buldum kendimi... E, ...oradan sonra da kendinden geldi... E, ...yani hani... Hiçbir zaman böyle devrim yapacağım. İşte e, kendimi e, de kendim gibi olan herkesi de kurtaracağım falan diye yola çıkmadım. Benim özgürleşme sürecimdi. E, o bir ya şey etkisi yaratıyorsa, çarpan etkisi yaratıyorsa da hala yani. <gülüyor> e, peki siyah pembe üçgen nasıl ortaya çıktı ve senin nasıl bir bağlantın oldu? Ya e, işte şimdi bir dönem benden önce e, şey pembe üçgen diye bir e, böyle toplaşan, sürekli okuma yapan falan bir grup varmış. 2002'lerde falan <gülüyor> bahsediyorum. Sonra tabii bu e, bir süre sonra çok e, şey olmuş. Hani e, Nasıl böyle kişisel tartışmaların olduğu bir yerden sonra herkes pıkmış ve bir ara verilmiş. İşte ben tekrar heyecanlı heyecanlı buradan işte bu oluşumdan da birkaç arkadaşı tanıyordum. Dedim ki ya hadi bir şeyler yapalım hadi bir şeyler olsun işte mesela arada Dünya Barış Yürüyüşü'ne katılıyoruz birkaç arkadaş işte gökkuşağı ile falan 2006 senesinde sonra işte o dönem. Türkiye'li işte LGBT'ler e, A oluşturmak için buluşuyor falan. Tam zamanlıydı. Biz önce bir acaba öğrenci hareketi gibi mi olsun diye konuştuk. Sonra baktık eski ekip yavaş yavaş bir, birini duyup bir yere geliyor. E, i̇şte 2006'da 2006'nın sonlarına doğru Eylül gibi diyelim ee, hani düzenli toplanalım dedik ama bir yerimiz yoktu böyle kafelerde falan toplanıyorduk. Ee, biz bayağı bir süreç şey yaptık hani e, 2007'nin ortalarına kadar hep böyle düzenli haftalık toplantılar yaptık. O dönemde ara ara işte Ankara'ya, İstanbul'a falan gidiyorduk bu A oluşturma toplantıları için İzmir'den de biz temsilci gönderiyorduk. Ama daha çok Karskiri'nin, e, Ankara'daki Karskiri Derneği'nin e, ...çalışmalarıyla paralel bir çalışma yürütüyorduk. da onlar, e, Türkiye'de tüm LGBT'yi e, oluşumlar ya da örgütler destek oluyordu... ...ama zaten o zaman o kadar çok yoktu. Hani İstanbul'da da böyle, Lambda Hı -hı. İstanbul falan vardı. Ankara'da Pembe Hayat yeni kurulmuştu falan. Yani çok az hani örgütlenme vardı. Birbirimize destek oluyorduk ama da dediğim gibi... ...en çok Kaos Geli e, beslenmemiz için... ...o zaman Kaos İzmir... E, şeyi örgütü gibi bir isimle kurulduk aslında şube olarak e, düşünmemiştik sadece gelenek e, olarak hani bu kasgari geleneği sahiplen için o ismi bir de dergi Kaos dergisi çok uzun süredir devam eden bir şey. E, 95'lerden bu yana devam eden bir dergi. E, onun çağrıcısı, çünkü onu da İzmir'de biz dağıtıyorduk o zaman elden, kitapçılara falan bırakıyorduk. E, buraya kadar anladığım kadarıyla hep Kaos ile bir ilişkiniz, bir organik bağınız var ama Siyah Pembe Üçgen olarak ayrı bir grup olarak mı ortaya çıktınız sonra yoksa hala bu ilişki devam ediyor mu? Ya e, iki aşamalı sorun. O yüzden ben de iki aşamalı cevaplamaya çalışayım. Şimdi Kasko ile ismini alın diye kimse zorlamadı. Yani bizim kendi tercihimizde o dönem pra, pratik bir şeydi. Çünkü dediğim gibi hı hı. dergi var. E, işte 20, e, yani o zaman 20 de 15 yıllık falan bir gelenek var ortada. Onun çağrıcılığı kolaydı. İzmir'de, e, İzmir hımbıl bir kent. Yani hani her türlü hak savunuculuğu açısından e, şey zor. Yani hani insanlar böyle bir modernite yanılsaması içerisinde ve hani aman bana ne bu işlerden falan diyor peki merak ettiğim birkaç şey var bir bu toplantılarda ne konuşuyordunuz bir de kaç üyeydiniz kaç kişiydiniz hangi konular üstünde duruyordunuz ya e, valla o zaman çok mütevazi bir gruptuk. O 10 kişi falan toplanıyorduk. Hı hı. Ama her zaman da gitgide her seferinde sayımız da biraz artıyordu. E, biz bir süre sonra mesela şey de yapmaya başlamıştık. hani e, Mesela rutin buluşmalarımız var ama bazen dışa dönük işte çay buluşması, beşte buluşuyoruz falan gibi şeyler de yapıyorduk. E, e, konular da oradan oraya farklılık gösteriyordu. Tabii ki bizim kendi içimizde e, konuştuğumuz konular şey e, ya biz bir örgütlenmenin ilk aşamasında olduğumuz için hani e, aslında yine böyle örgütlenmeye dair sorular. E, Genelde geçiyorum. öğrencilerden oluşuyordu galiba. E, valla o profil. Ya gençtik. Hani böyle ortalamasını çıkarsak yaş ortalaması yine 30-35'in üstüne çıkmaz o yaş ortalaması. Ee, ama evet öğrenci arkadaşlar e, ağırlıktaydı ama bir iki tane böyle avukattır, doktordur biraz daha böyle kalavir arkadaşlarımız <gülüyor> da vardı. Ee, ya yani Şöyle hani bir kısım arkadaş eski deneyimden de e, tecrübeliydi. Ben mesela yeniydim falan e, böyle bir e, şey de vardı. Arada denge de vardı. Dolayısıyla hani bizim sürecimiz biraz daha kolay oldu. Çünkü geçmişten e, öğrenilen ders olduğu için biz artık hani nasıl ilkeler belirlemeliyiz, hangi değerler üzerinden gitmeliyiz... ...ne kadar aralıkta toplantı yapmalıyız, işte o toplantının teknik e, şeyleri ne olmalı... ...işte bir sekreterye olacaksa o, o not tutmalı, onu hemen 3-5 e, evet. gün içinde paylaşmalı falan gibi... ...böyle hani hem teknik anlamda hem de e, içerik anlamında biraz daha hazırlıklı bir grup vardı. Benim anladığım kadarıyla ama üyeleriniz genelde e, eğitimli... E, yüksek eğitim gören yani en az lise mezunu hmm. senin bana verdiğin profil şu anda. Hmm. E, Yabancılığıyla hakimiyet çoğunuzda var da anladığım kadarıyla hmm. değil mi? Yani siz aslında yurt dışındaki e, bu konuda olan çalışmaları takip edip onları da model alıyor muydunuz bu dönemde? Mesela şöyle bir şey var hani herkesin böyle özellikle hani internetin biraz daha gelişmeye başladığı dönem bizim konuştuğumuz hmm. dönem şu an e, geçmişteki e, örgütlenme pratiklerine göre böyle 90'lı yıllara göre 2000'li yıllarda örgütlenen e, kişilerin profili de değişiyor tabii ki ama yine aslında bilgi çok az ee, Türkiye'de Türkçe kaynak yani hani bu bu topraklara ait e, bilgi ve istatistik de yok. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz ve hani do, e, hep yurtdışı evet. e, bazı bir araştırma yapıyorsunuz veya en azı tek kaynak internet. Dolayısıyla bu işleri mesela edinen insanların e, bir böyle sezinleyerek e, işte doğal yaşam e, gündelik hayatlarının evinden bir bilgi getirmesi var. Bir de hani senin dediğin gibi bir yerlerde olan bilgiyi alıp e, kendimizde yorumlama kısmı var İlki yoktu yani hani açıkça söylemek gerekirse biraz daha bizim buluştuğumuz grup ve hani bu işin şeyi diyelim beyin demeyelim de onu hani böyle bir yürütücü de demeyelim İşte işte bir şeyler. Hani bu işi mesele edilmiş heves eden insan profili biraz daha evet dediğin gibi hani e, bir yüksek öğrenim e, grubu biraz daha işte az önce söylediğimiz gibi genç bir grup hani biraz daha e, bu son dönemde cinsel politikalarda ne değişiyor ne değişmiyor yakından gözlemleyen ve buna ulaşma şansı olan. Dolayısıyla evet bir yabancı dil olabilen bilgisayar kullanabilen belli bir sosyoekonomik anlamda belli bir tabakadan bahsediyoruz. Ama biz bunu da derdediyorduk yani hani böyle olmaz hani e, çünkü çünkü şey hani tamam LGBTİ alanında yani bu cinsel kimlik alanında bir taban örgütlenmesi yaratmak zor. Ama yine de hani bunu alabildiğince bu siyaseti hani geniş bir yüzeye yaymamız gerekiyor. Bunu mesele ediniyorduk. Hani ne kadar müvaffak başarıyorduk onu bilmiyorum. Ama hani bunda gerçekten samimiydik şey de değil. E, kadınlarımız, halkımız gibi <gülüyor> noktadan tacıdır, değil. Başımızın tacıdır. Öyle bir noktadan değildi. <gülüyor> Peki burada Kaos GL ile biraz önce sorduğum hmm. soru, ilişkiniz ne zaman böyle siz daha farklı bir grup olmaya başladınız ya da ilişkinizin dinamikleri nasıldı? Ya aslında bizim her zaman çok iyi bir iletişim ağımız var Türkiye'deki bütün LGBT örgütlenmeler açısından. Hala da öyle. Azıcık zorlaşıyor yavaş yavaş çünkü şu zamana baktığımızda çok fazla artık öğrenci kulübü, işte Facebook'ta, sosyal ortamda, sosyal medyada bazı hareketlermeler falan var hepsini takip etmek Hı. güç biraz artık ama yine de hala e, iyi sayılırız geçmişte çok daha hani birbirinden iyi haberdar olan e, bir grup söz konusuydu dolayısıyla biz Karskilerin ya da işte İstanbul'da Lambda İstanbul'un yaptığı bütün e, çalışmalara hep davet ediliyorduk ve onlar bizim içinde böyle hani entelektüeli anlamında ya da politika geliştirme anlamında güzel e, veriler sunuyordu biz oradan hani bir şeyler ördük gelip birbirimize anlatıyorduk gide gidenler işte İzmir'de kalanlara bir şeyler anlatıyordu onların üzerine tartışıyorduk. Kendi yorumumuzu getiriyorduk. Ee, bunlar e, hani şey oluyordu. Bizi besleyen süreçler oluyordu. Dolayısıyla Karsköy'de de Namda İstanbul'da o zaman. Bizim için Pembe hayatta keza öyle. E, bizi besleyen örgütlerdi. Ee, ama dediğim gibi en yakın ilişkimizde hep Kaskoyeli üzerinden vardı ama zaten öyle de. Kaskoyeli'nin yapılanması biraz öyledir. Hı. İstanbul biraz İstanbul'un getirdiği dinamikte böyle hani bir araya yoğunlaşır. insanlar orada bir yere mesela işte onur haftası yaklaştığında çok e, yoğun, hani yoğun evet. çalışır falan filan ama sonra zordur yani hani avcılardan birini getirmek bilmem nereden birini getirmek falan filan hani Taksim bile olsa hani merkezi bir yer bile olsa zor olan bir şey. Ben öyle sezinliyorum. Çok da İstanbul'da yaşamadım demici hani benim sesindemem o yönde evet. İzmir'de ama İzmir'de her e, yer çok yakın birbirimizi rahat görebiliyoruz. İzmir'de de ama ra İzmir'de de rahatlık var. Man güneşli bir günde ben niye gidip de şimdi şey çalışacağım, <gülüyor> e, konuşacağım falan rahatlı var. Biz de oradan kaybediyoruz ama Ankara her zaman politik, her zaman havası seldi. da iyi evet. değil diyorsun. Evet ben bazen Ankara'ya gidiyorum. Şimdi şey bardeyiz, rak bardeyiz. Arkadaki çocuklar bir şey siyaset tartışıyor ya da bilmiyorum bir böyle kafeye gidiyoruz, bir bakıyorum e, yanında böyle Jane Austen kitap kulübü gibi ve çocuklar kendi okuyorlar falan. Hani İzmir'de hiç görmediğimiz manzaralar. O yüzden Ankara'nın öyle bir avantajı evet. var. Orası hep böyle düzenli giden bir örgütlenmeydi. Dolayısıyla kaos geyidi açısından da öyle bir istikrar var. Ve biz o istikrardan faydalandık. Ee, olumlu yönde. Ee, ve şey... Ama bir süre sonra bizi şube gibi görmeye başladılar ve çok eleştirdiler. Yani bizim hür irademiz yokmuş gibi inan ediliyordu. Ee, biz de bundan sıkıldık. Ay Hı -hı. doğru değildi bu ama dışarıdaki algıdan. İzmir'deki olaydı. özel problemleri de herhalde e, bir şekilde e, dile getirmek istediniz. Ya, e, aslında her zaman bunun için fırsat vardı ama dediğim gibi hani insanın kafasında Hı -hı. o isimle birlikte Kalski'ye ile birlikte anıldığında şube e, o mantığı. Yani Türkiye'de işte... Siyaset ya da dernekleşme, örgütlenme süreci böyle bir şey ya. Hani Hı. çok yatay bir şeyi düşünmüyor insanlar. Biz evet. yatay bir örgütlenmeyi arzu ediyoruz. Hani ne kadar başarıyoruz bilmiyorum da. Ama onu düşünmüyor işte. Hemen ha diyor o onun şubesi, o onun bilmem şeyi, temsilcisi bilmem ne falan. O yüzden biz dedik bu iş olmayacak böyle. 2009'da biz dernekleştik. Kaç üyeyle? 2009'da yah yedi kurucu ile lazım ya bu evet. dernekler e, şeyinin e, 2005'te mi değişti o mevzuat değişen mevzuat ile bitti işte zaten tüzüğümüz falan da hani diğer elamda İstanbul Pembeyat ve kahus hmm. kilerininkinin biraz hani böyle elden geçirilmiş haliydi ama hani iskeleti oradandı. E, 7 yedi tane arkadaşta sen atarsın ben atarsın imzaladık biz imzaları attık gönderdik hani kuru, kurulduk. O sürece gireyim mi bilmiyorum. O da yani biraz Yani istersen aa, şöyle e, kısaca özetleyeyim. <gülüyor> Dur, benim çenem çok düşerdi. <gülüyor> Daha konuşacak güzel konularımız vardır umarım. Yani dinleyenler de çok. Bunlar da güzel olmasın. aslında. Çünkü İzmir'de bir yapılanmadan bahsediyoruz. LGBTİ konu hmm. konusunda ve e, siyah pembe üçgen dışında kaç tane var şu anda İzmir'de? Valla değişir şimdi ben de şimdi biz bir şey oluşturduk İzmir Gökkuşağı diye evet. hani buraya e, hani bu bir e, çatı hı hı. dayanışma ve iletişim ağı aslında bir isim e, yani bir şey koymadık buna bir platform demedik inisiyatif bir şey demedik yani hı hı. dayanışma ağı ve iletişim ağı olsun diye düşündüğümüz bir şey. Ee, var şimdi mesela İzmir LGBT inisiyatifi var. Bu arkadaşlar biraz daha mesela sokağa e, yönelik eylem yapmayı ve diğer hı hı. hani böyle biraz daha sol sosyalist, özgürlükçü yapılarla e, bir şeyler ortak organize etmeyi. Siyasi eder. bir ideoloji çerçevesinde ee, Çok siyasi almışlar, olarak bence şimdi onların da konuşmayayım kendilerini görmüyorlardır <gülüyor> diye tahmin ediyorum. Ee, öğrenci örgütlenmeleri var. Hani bunların bir kısmı toplumsal cinsiyet ve feminizm çalışan evet. örgüt. Denmeler. Hani onlar da... E, ...yer yer hani tabii ki... ...cinsel kimlik e, mesele etmeleri... ...gereken bir şey. E, ondan sonra... Yani bu anlamda Ege Üniversitesi'nde de işte 9 Eylül Üniversitesi'nde de hatta sizin e, üniversitenizde de çalıştığımız öğrenci kulüpleriniz var. Eşit platform kulübümüz Tabii, var Tabii eşit platform evet. kulübü mesela hani çok iyi çalışıyor bence Hı -hı. toplumsal cinsiyet alanında. Hani cinsel tahakkümün diyelim artık evet. ona onun e, şey yansımalarının hepsini bütün parametrelerini dert etmeye çalışıyor. E, o anlamda hani üniversitelerde yavaş yavaş e, şey oluyor biz gidiyoruz bazılarına mesela bazısının sosyoloji kulübü. Hı hı. psikoloji kulübü bizi misafir ediyor. Onlar mesela kendi işlerini çalışıyor. İlla hani LGBTİ kulübü ya da örgütlenmesi demiyorlar evet. e, kendilerine ama hani üniversitelerde mesela İzmir Üniversitesi'ne gittik, Katip Çelebi'ye de gittik e, burada. Öyle e, bir üniversite e, şeyi var. E, grubu var. E, şimdi siyasi parti seçim dönemi de yaklaştı. Halkların Demokratik Kongresi'nin e, e, İzmir'de LGBTİ komisyonu var. E, falan Falan. Bir de birkaç tane mesela şeyin var. Ee, şimdi Eğitimsen'in LGBTİ komisyonu var iki tane şubesinde. Ee, Türk Psikologlar Derneği'nin de İzmir'de LGBTİ komisyonu var yine. Ee, bunlar da hani meslek örgütlerinin e, LGBTİ'yi Hem bir hayat yaşamadım. var galiba. Burada yok. E burada yok muydu? Ha. Valla işte burada şey bir bir grup trans aktivist arkadaşlar da İzmirli trans menekler diye bir oluşum içerisine girmeye çalıştılar. Onlar daha yeni böyle böyle çok oluyor işte Itır. Takip etmesi zor. <gülüyor> hani şey de bizde böyle hani baba ya da abi gibi bütün herkes dernekten geçsin bizden feyzası falan demiyoruz. Hani gelirlerse haber verirlerse hani birlikte ortaklaşmaya çalışıyoruz. Onun dışında birbirimizi gözlemleyip destek olmaya çalışıyoruz. Şimdi bu dernekleşme neden çok önemli? Çünkü projelerden yer almak için ya da fon alabilmek için ...dernek olmanız gerekiyor. Pek Bak çok bizim noktalarımızdan var, evet. biri de oydu. İlk 2009 senesinde dernek olmaya çalıştık. Yani çünkü mesela bir... E, ...2007'de biz şey tuttuk, ofis tuttuk. E, i̇şte 2006'da toplanmaya başladık dedim ya. 2007'de ofis tuttuk. Haziran ayı gibi. E şimdi biz 2009'un Şubat'ında dernek olduk. O döneme kadar işte biraz bazı... E, ...yurt dışından falan... E, ...böyle vakıflara işte fon veren e, donörlere bir şeyler yazdık. Onlar genel destek verebiliyorlar ama bir yere kadar çok sorun oluyor. Evet. Türkiye'de işte farklı bir muhasebe sistemi ve vergi sistemi var. Orada sorun yaşıyorsunuz. Bankalar sizi e, ne üzerinden e, hesap açacaklar, açmıyorlar. E, dolayısıyla hani bir Şeye, yasal e, kimlik edinmeniz evet, gerekiyor. Bir evet. kişiliğe tüzel, bir kişiliğe ihtiyaç duymuştuk. O da bir neden, nedenlerden biriydi. Çünkü hani e, çok meselemiz var e, şey yapacak. Hani e, LGBT alanı e, birçok hani hak e, alanıyla çok hani hem paralelde hem yatay hem dikey baya noktalardan kesişiyor. Ee, o nedenle hani birçok iş yapmak isterken de dolayısıyla hem fiziki şartlarınızın e, iyi konumda olması gerekiyor hem e, hani sizinle birlikte çalışan gönüllü kadronuzun e, bu anlamlarda da e, dernek olmak bir yerden sonra zorunluluk oldu. Hani tek yol mu? Hayır değil. E, feministlerin arasında mesela e, birçok örgütlenme var hala bağımsız bir feminist grup olarak e, şeyi tercih etmiyorlar. Hani bir e, yasal dernek statüsü almayı ya da bir fon e, proje e, alabil ya da vesaire e, hı hı. şeylerden e, kurumlardan almayı tercih etmiyorlar her hani onları iş yapamıyor muy gayet güzel yapıyorlar da e, bu bir tercih meselesi evet. Hani biz biraz da bu, bu noktanın daha pratik olduğunu düşündük Peki şu anda kaç üiniz var? Vallahi şimdi üyeleri de ben tutuyorum genelde de. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Bir dönem, ya biz hiçbir zaman üye kampanyası yapmadık. Hatta bir dönem bize işte e, derneğin kuruluş aşamasında böyle bir e, şey oldu. Hani genel ahlaka aykırılıktan falan bir e, savcılıktan böyle bir e, şey dava açılma süreci oldu falan filan 3 4 sıra ese sürdü. Neyse ki emsal davalar vardı daha önceki <gülüyor> kaos ve Lambda İstanbul. Hatta Lambda İstanbul'un Anayasa Mahkemesi'nden hani e, onaylayan ist <gülüyor> e, şeyden Mahkemeden onaylı bir kararlı olduğu için bizim sürecimiz çok o kadar uzun sürmemişti. O dönemde bile biz şey yapmadık hani bir sürü başka kampanya yaptık görün kampanyası ama bize üye olun destek olun lütfen büyümemiz lazım falan gibi bir şey yapmadık. O yüzden her zaman üye sayımız az oldu. Hatta biz şey yapıyoruz falan gelenlere Üye olmak istiyorum falan dedi. emin misin? <gülüyor> Bak üye olmadan da buraya gelebiliriz. İlla üye olman gerekmiyor. Çünkü ne oluyor? Ee, şöyle bir sıkıntı yaratıyor. İşte sizin genel kurulunuz var vesaire bir şeyiniz var. Sana gelmiş üye olmuş. aidat var mı? Aidatınız var. Onu ben de demiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Ama> bu... <gülüyor> Şimdi kayıtlara geçti. <gülüyor> bu kayıtlara geçti. Ama hani tamam yani hani bir gün e, şey toplu öderim. <gülüyor> Yani o, o, o meseleler var evet hani mesela her biri için. Baş, ben kader üyesiyim onu diyorum zaten ben hmm. aidat üye, ödeyen bir üyeyim ama bazı top, pek çok toplantıya katılamıyorum. Akademik Aynen. ortamda yapılanlara katılıyoruz ee, ama diyorlar ki senin de artın o aidat hmm. ödeyen bir üyesi. Ya işte biz onu da <gülüyor> bir dönem yapmaya çalıştık sonra şey oluyor bu... LGBT'yi örgütlenmelerinin şöyle bir genel algısı var. Bunlar Avrupa Birliği'nin sırtını yaslamış Amerika'ya sırtını yaslamış. Gel babam gel paralar pullar e, falan bizi böyle bir marjinaldeştirme. Erdem ben böyle biliyordum mi? sizi değil mi? Ya tamam en evet, çok Avrupa Birliği ve Amerika <gülüyor> e, ve şehirli desteklerimiz olabilir ama gerçekten hani bu çok dönemsel olarak değişiyor. Mesela Avrupa Birliği eskisi kadar hani bu Tabii şey ki. insan hakları projelerine destek vermiyor. Paralar bayağı düştü. Hani bur ay buraya ayrılan meblağ. E, Amerika zaten hani çok fazla bir şey yapmıyor. Mesela Amerikan bir içinden bize geldik. ve şey onların mesela hani kıstası. Konuşmacı getirmek ister onlar genelde Heh. o tür şeyler. Onların kıstası şey. Amerika özelinde bir evet. şey olmalı. Yani a, hani Amerika'ya ihtiyaç duyulan bir şey olmalı. Amerikadan bir evet e, diyelim ki akademisyen olabilir. <gülüyor> ya da işte. E, Türkiye-Amerika arasında bir, bir kıyaslama oldu evet, evet. bir şey bir şey bir şey gerekiyor. E dolayısıyla onu da hani bir kenara bıraktık. O da bir de yerel fonlarımızda zaman... ben biz çünkü e, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının dezavantajlı e, bireyler için açılan bir hmm. hibe çağrısına başvurmuştuk. Orada e, LGBTİ yok mesela. Biz Ama de dezavantajlı ve şey olarak Şimdi bir iki, belirlenmiyor. Al işte Türkiye delegasyonun bir iki çağrısında açıktan görmeye başladım ben yeni Ne eskiden de hiç yoktu biz evet. hep mesela işte toplumsal cinsiyet çalışmaları işte insan hakları genel ayrımcılık işte Hı -hı. kötü muamele falan gibi başlıkların altında kendimizi yer bulmaya çalışıyorduk dolayısıyla hani o yok o hala yok yani açıkta yani yurt dışı bağlantısı o yüzden çok önemli evet. sizlerin fonlanmanız için. İşte öyle bir şey vardı ve o nedenle de bizim çok paramız olduğunu düşünüyorlardı. Biz bir süre üyelerimizden şey dedik hani aydat için telefonu açmayalım yoksa yapıyorduk alo Itır nasılsın <gülüyor> <gülüyor> hesap günü geldi diye ama şimdi yapmıyoruz artık onu öyle. Dolayısıyla sonra yanıt olarak bir çok bir üye sayımız yok. Çünkü biz onu ara ara hatta temizliyoruz. Üyeliğiniz düştü diye böyle mail falan ya da işte SMS bir şeyle haber veriyoruz. Çünkü çok uzun zaman haber almamış oluyoruz. E Nasıl? haber veriyorsunuz? Haber alamadığınızı. Valla biz haberi gönderiyoruz. <gülüyor> alan biz haberi ortaya koyuyoruz. Yani biz üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Ama şey önemli. Hani biz bir sivil toplum örgütü'nün ne kadar çok hani destekleyene ya da işte şeyleri takip edenin, çalışmaları takip edenin çoksa o kadar motive edici oluyor. Hem evet. içindekiler için hem de genel anlamda o alandaki politikanın gelişmesi için. Yani hani bunu üyelik olarak düşünmeyin. Gönüllülük olur, bir çalışmaya ortak yapmak evet. olur. Bir organizasyonda sadece göre olup bir daha bir ayı bir ya Ben Fahri üye gibiyim evet, zaten işte. diye düşünüyorum. Çünkü Aynen. çok biz, sık görüşüyoruz. Bir üyemiz olarak görüyoruz. <gülüyor> Bilmiyorum Teşekkür bir ediyorum. kayıtlara bakayım resmi üye oldun mu? Onu hatırlamıyorum. Aidat <gülüyor> istemediğini <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sürece üyelikte hiçbir sıkıntı yok dermiş. <gülüyor> Aydatları şey yapacağız. <gülüyor> Toplu. de <gülüyor> birlikte öderiz. Bilmem ne, SMS gönderin falan gibi sistemlere geçeceğiz. Ama, ama e, şunu söyleyebilirim yani sizin e, İzmir'de çok iyi çalıştığınızı düşünüyorum. Çünkü birlikte bir projeye e, başvurmuştuk ve hmm. e, daha doğrusu iki ayrı grup olarak başvurduk Birleşmiş hmm. Milletler'e ve siz kazanmıştınız o projeyi. Biz birinci yedektik. Evet ya biz birinci <gülüyor> yedektik. Biz de roman kadınlarına siyaset okulu açmak istiyorduk. Olmadı ama sizin projeniz aslında cinsel tacizle ilgili e, yasal süreciyle ilgili bir hmm. e, projeydi ve çok da güzel bir projeydi. O Zaman projenin iki tane ilk e, olayı vardı. İki şeyde ilkti yani. Birincisi Birleşmiş Milletler'in ilk defa bir e, Birleşmiş Milletler diyemedim ya. Birleşmiş <gülüyor> Milletler'in e, ilk defa bir e, LGBT ...di örgütlüğü çalışmasıydı o. Evet. Ee, hani... Ee, i̇kincisi de ilk defa o şeyde kadın dostu kentler programından bahsettiğimiz evet. program e, o programda ilk defa cinsel şiddet çalıştı, çalışılmıştı o anlamda iki e, e, şehir ilkin vesilesi olmuş olduk o, İnşallah bundan sonrası içinde de diğerle getirir örgütlere hem alan açılmış olur hem de bu cinsel şiddet alanında e, çalışmalara belki işte vesile olmuş oluruz diye düşünüyoruz e, ya şöyle bir şey aslında e, Şimdi LGBT örgütlenmelerinde kendi içinde bir geleneğe oturdu. Nasıl oldu bu bilmiyorum. Biraz Karskeli'den, biraz Lambda İstanbul'dan, biraz şuradan, siyah Pembe Üçgen'den gelen şeyler, e, ne diyeyim o deneyimler bir şey oluşturuyor, bir kültür oluşturuyor vesaire bir şey oluşturuyor. Mesela bizde de bu e, şey kaynak yaratma çok önemli meselelerden biri. Biraz da can sıkıcıdır. Onu herkes yapmaz örgütlenme içerisinde. E, ama böyle böyle hani çok uzmanlaşmayı sevmiyoruz. Hani bir şeyin işte mesela Erdem Gürsü şu şu işte örgütte şunun uzmanıdır. İşte e, Itır e, örgütte e, şunun uzmanı ya da sorumlusudur demeyi çok tercih etmiyoruz. Ama bir taraftan da şöyle bir şey var. Tüzel kişilik derneksiniz ve dolayısıyla bir e, yani siz kendi içinizde ne kadar yatay örgütlenirseniz örgütlenin bir yerlerde birileri sizi dikey olarak evet. e, şey almış oluyor. Sistemin içerisine almış oluyor. E, dolayısıyla o hiyerarşik şey içerisinde sizin de e, bazı alanlarda sorumlu kişiler ...ya da sorumluluklar belirlemeniz gerekiyor. Ben genelde hani mesela şeyi... E, ...tamam ya ben yaparım falan diyorum yani... E, ...bu fon kaynak yaratma meselelerini... E, ...bu önemli. Çok fazla şey yok. İnsan hakları alanında çok fazla fon veya kaynak yaratamazsın. Senede de, İzmir daha da dezavantajlı. Hani İstanbul, Ankara yine biraz... ...büyükelçilik vesaire ya da mesela... E, nasıl söyleyeyim? İngiltere ya da Almanya şeyli gene küçük küçük hibelerde atan aile örgütlenmeleri ya da şey için böyle hani nelerden bahsediyorum? Eskiden mesela Global Dialog Vakfı vardı. Hı hı. İngiltere menşeili bir çalışmayı herhangi böyle ştiftung dernek olarak çalışıyor. Var, evet. evet hani Ama aynı zamanda kendileri de dernek ama hı hı. aynı zamanda hani altı hibe verebiliyorlar falan filan. Bu tür yerlerde genelde İstanbul'da, Ankara'da yani İzmir'de pek bir şansınız yok. Hani ya gidip oralarda ziyaret edip kendinizi tanıtıp ...bir şeyler çalışmalarından bahsedeceksiniz... ...ya da işte hani... E, ...bir yerlerden takip edeceksin... ...aa bu çağrı açmış... ...burada işte HİB ediyoruz <gülüyor> var... ...ya ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum... ...çünkü gerçekten şey... E bir şekilde e, bu örgütlerin dönmesi gerekiyor. Yani hani süreklilik, sürdürülebilirlik falan gibi kelimelere girmeyeyim şimdi can sıkıcı olmasın da devam etmesi gerekiyor. Evet. Yani e, ve hani en azından önünüzdeki bir yılı gördüğünüzde çok rahatlıyorsunuz. Zıtır ben şey mesela 2015'te en azından e, tamam e, şunu, şunu şunu şunu hallettik dediğinizde daha canavar gibi politika yapıyorsunuz. Yani hani o sürekli ay, ay bir ay sonra ne olacak ay işte eee üç gün sonra ne olacak ee, sıkıntısı başka Öyledim, bir şey. Hocam dernek binasının evet. mesela elektriğini, suyunu ödeyebilecek Aynı. miyiz? Bu da önemli bir şey. Yani. Öyle zamanlarda yaşamadık değil. Yaşadık yani. Beni işten attı falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, oluyor öyle zamanlar. Yeri telafi ediyoruz bir şekilde. Yani dediğim gibi hiç kimse de öyle şey zannetmesin. Bu çok kolay bir şekilde ben işte eşcinselim eziliyorum işte bilmem ne yapıyorum deyince siz kimse böyle destek ...aa ben bunlara destek olayım işte 5 bin lira verim 10 bin lira verim demiyor yani. Zaten devlet demiyor ilk başta. Devlet. Devletin ya ben zaten şey o konuda kendimi yalnız hissetmiyorum. Yani insan hakları alanında hiçbir örgüt <gülüyor> <bir> şey <gülüyor> evet. yaptığını düşünmediğim için ee, yani hani o konuda ay eşcinselleri özel bir ayrımcılık yapıyorlar gibi hissetmiyorum hani o şey e, örgütlenmenin desteklenmesi açısından. Ya ama tabii bunlar da dile getiriliyor yavaş yavaş. Yani mesela biz şimdi Merkezi Finans ve İhale Birimi denen bir birim var. Bu Alfa Birliği Bakanlığının altında çalışan hı hı. bir şey. Mesela orayla da çalışıyoruz. Yani hatta orayla çalışan yine e, ilk LGBTİ örgütü falanız. E, ama işte dediğim gibi bunlar yavaş yavaş değişecek. Bunların hani, peşinde koşmak gerekiyor. İyi olan yanları için, da evet. söylememiz lazım. Evet. İşte hükümet eleştiririz, siyaset eleştiririz, partileri eleştiririz ama hani iyi gelişmeler de oluyor yani. Peki e, o zaman sur, ben e, konuşmamızı biraz daha o politika ve politika yapım sürecine doğru götüreyim. Türkiye LGBT hakları açısından LGBTI durumu açısından Avrupa'daki diğer ülkelerle kıyaslandığında ne durumda ya da dünyayla kıyaslayalım ne durumda? ...ya işte bu kıyaslama ne kadar... ...hani gerçekçi bir siyaset... ...ve politika belirlemek getirir bize... ...bunu da bir kere hani düşünmek gerekir... ...biz hani yapıyoruz... Bir ...hak karşılaştırması falan filan... ...takip etmeye çalışıyoruz... ...ya bir kere LGBTİ dediğimiz şey... De ...sen ben ve birkaç insan biliyoruz... ...hani az önce de söylediğimiz şey... ...biz bu hareketin en çok... ...sorgulamasını yaptığımız şey... ...belirli bir işte sosyoekonomik eğitim bilmem ne falan... ...düzeyi dediğimiz şey... ...bir taraftan size belki hani... Ee, kısa vadede işlerinizin e, hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde ilerlemesinde avantaj sağlarken diğer taraftan da ya ben ne yapıyorum sadece burası için mi bir şey yapıyorum diye kendinizi sorgulamanıza sebep oluyor. Ee, dolayısıyla bu ee, ...daha isimden kaybediyoruz biz. Mesela Me Melek Göregen'i vardı... ...vege Üniversitesi'nde evet, sosyal, çok sosyal hocam. Evet, çok sevdiğiniz bir hocamız. Evet, belki ileride onu da davet edersiniz. O da şey... E, ...diyordu, LGBT'ye ne ya? Böyle uzay mekiği adı gibi <gülüyor> falan diye böyle... ...gerçekten öyle bir şey. Daha hani... Ama bu şey Türkiye'nin ya da buraların cinselliği konuşulmaması ile alakalı bir şey. Biz cinselliği hiçbir zaman gündelik mesele etmemişiz. Entelektüel mesele etmemişiz. Politik mesele etmemişiz. Ya mesela şimdi şey var. E, hala kafalarda şey var. İşte bilmem ırk ayrımcılığı varken ortada kan dökülüyorken bilmem neyken. Evet şimdi cinselliği mi konuşacağız? Ya siz de bir bir haddinizi bilin bir sıranızı bekleyin falan deniliyor. E kadınlara da dendi bu yıllarca. Ha. Ya ama mesela hani en önemli şey hani e, cinsel kimlik aslında. Çünkü doğar doğmaz ilk o at, at veriliyor evet. sana ve oradan sonra da bütün rollerin Hani hem e, kadınlık ve erkeklik rollerin hem daha sonra işte bunların getirdiği o e, düşünceler, e, milliyetçilik, mü, militer olman işte falan filan, üniter olman bütün bu e, devlet ve sistem modelleri zaten ilk olarak senin e, toplumsal cinsiyetinle birlikte belirleniyor. Dolayısıyla aslında bence herkesin en birincil bakması gereken yan diye düşünüyorum bir tarafta. Ee, ayıp günah değil mi konuşulmaz evet, böyle şeyler. Evet şimdi şöyle bir şey var yani biz cinsellik konuşmuyoruz. Yani Aynen. Genel olarak yani konuşalım da ben onu çok severim özellikle hani konuşalım ben gerçekten hani bununla ilgili konuşmak cinsel ihtiyaçlar cinsel çeşitlilik cinsel fantezi hepsini konuşmaya açım. yani benim öyle bir sıkıntım yok ama. Ama görüntü paylaşamıyormuşuz anayasa mahkemesi de onu onayladı aa, geçenlerde. Ama <gülüyor> O hep vardı biliyor musunuz? Tır Şimdi evet. şöyle bir şey var. Mesela telif hakkı için bir tane şirket şey açar, dava açar. De, der ki benim işte filmimi indirmiş. O müstehcen içerikli bir film evet. olur. Türkiye'de hemen gayri tabi mükarenetten hayvanlarla bilmem neyle ilişkiye girmekle falan şey olur. Çünkü <gülüyor> telifle ilgili hani sana fi, e, o şirket e, film şirketi dava açmak istiyor. Türkiye e, mahkemelerine o yüzden başvuruyor bizim <gülüyor> bizim eşkisar mahkemeleri bambaşka bir noktadan ele alıyor yani. Evet vardı o şey ama hani Anayasa Mahkemesi'nden onaylanmamıştı. O evet o anlamda ilk oldu. Ya... Bilmiyorum. Hani gerçekten e, ben çok kötümser bir insan değilim. E, böyle şeylerde de sürekli hep böyle o şey Sofi'nin dünyası var ya her sabah <gülüyor> yani ben o anaya sabah kebesini şu an için çok şey yapmak istemiyor. kararını. E, çok hani e, moral bozacak şekilde kendimi e, hatırlatmamaya çalışıyorum. E, o yüzden... Ee, şimdi bu cinsellik e, meselesinin bizim e, için iki boyut var. Birincisi cinsellik sadece atakutlusu meselesi değil. Yani hani birilerinin bir, bunu anlaması gerekiyor. Evet. Ee, i̇kincisi hani bu cinsel kimliğiniz bizim heteroseksizm dediğimiz şey biraz ay sıkıcı konuşmaya başladım ya böyle sivil toplum dili konuşmaya. <gülüyor> Araya bir parça koyar arkadaş sonra <gülüyor> buralara. <gülüyor> beni böyle. Var mı bir iste? Beni böyle Fey Dağıt'la sesimi kısıp <gülüyor> parça koyarsın sonra. Ya şimdi bu Heteroseksizm dediğimiz şey, hemen iki dakika evet. onu da cansık şeyden konuşayım bitireceğim orayı. <gülüyor> e, dediğimiz şey bir sistem. Yani biz heteroseksüelleri falan karşıda değiliz. Yani bizim mesela çalışma... Feministlerde erkeklere karşı evet, da bunu da söylüyoruz. Yani A bu da ne kadar yanlış bir anlaşılma. Aynen şöyle bir şey bir kadının kendisi çok eril olabilir erkekten erkek olur evet. yani sırf o kadın diye onu şey yapamayabiliriz hani feminist ya da işte kadın şeyin mücadelesinin bir parçası olarak atfedemeyebiliriz. Aynı şekilde bizim için de biz heteroseksüel düşmandayız. Bizimle birlikte çalışan bizim derneğin yarısından fazlası galiba heteroseksüel. Ben hani herkesi bir şaibe koymayı severim yani hani hiçbir şekilde öyle bir özcülük üzerinden örgütlenmiyoruz bizim pratiğimiz heteroseksizm karşıtlığı üzerinden şey buluyor. Kendine bir anlam buluyor. Heteroseksizm dediğimiz noktada aslında ben hep söylerim kadını erkeği de kendine şey yapar. İşte kadın şu yaşta evlenecek. Kendinden büyükle evlenecek? Kendinden küçükle mi evlenecek? Ne zaman çocuk doğuracak? Ne zaman bilmem askere gelecek? Bilmem Şimdi bunların hepsi heteroseksizmdir aslında. Evet. Seks demekse ilişkisi yok zannederiz. Hem var hem de bizim anladığımız anlamıyla heteroseksizm böyle çok seksi falan konular değil. Tam da politik bir konu aslında. Tabii canım bireyin haklarını kısıtlayan bir konu aslında. Özgür iradesini, karar evet. vermesini. Evet. Ama bunu öyle bir şekilde yapar ki birey kendi kendini de kısıtlar bu sistemin içinde. E tabii çünkü şey yapmanız lazım. Yani e, sonuçta hani e, devrim denen şey çok kolay bir şey olmadığı için ve siz de hani kendinize yoldaş edinme noktasında cılızsanız e, bir şey seçmeniz lazım. Yani işte sistemden malanmayı seçmeniz lazım. Görüntünüzle, hal hareketinizle ya da işte konuşmalarınızla falan filan. Mesela bizim çok arkadaşım Var. işte bizim yanımızda mesela şey yapar e, hani ya evet ben de size destek vermek istiyorum falan ama eminim ki başka bir yerde başka bir mecliste oturduğunda ya işte kardeşim sen de bilmem nelik yapma şimdi falan diye söyleminden hal hareketine kadar bambaşka bir performansın içinde olabilir. Bunları kınamak için söylemiyorum çok anlaşılabilir bir Hı. şey çünkü dediğim gibi hani yalnız hissediyorsun güçlü hissediyorsun e, bazen bu, böyle bir seçim yapmak zorunda kalıyorsunuz işte biz bunu e, şey yaptığımızda, mesela o siyaset konularına da geleceğiz. Hani bunun e, tek muhatapı şey değil. LGBT kişiler değil. Yani bu alandan e, dediğim gibi sorun yaşayan da, cinsel kalanından sorun yaşayan da feministler ya da LGBT'ler değil aslında. O yüzden de hani bunları ne kadar çok konuşabilirsek, ne kadar çok entelektüel anlamda geliştirebilirsek, yasal kısmı başka bir şey. O da çok önemli. Çünkü o bir şey önleyici. Yani insanların zihinlerini değiştirmek çok uzun vadeli bir şey ama yasal süreçlerde, yasal haklarda biraz daha kısa vadeli e, sonuçlar alabiliyorsunuz atıyorum işte eli hakkı verirsiniz ee, hani şimdi bunu uygulayabilen e, hani <gülüyor> gözü yiyebilen insan sayısı Türkiye'de çok az çıkar ama yani, yani Ayşe, Ahmet, Erdem, İtır falan belki kullanır hakkı. Hani o anlamda iyi bir şey ama mesela evliliği sorgulamak, evliliğin yapısının içerisindeki o tahakküm ilişkisini cinsel hiyerarşik iş bölümünü falan Bak bu başka bir mesele. Bunun da devam etmesi gerekiyor. Hatta bence bu çok daha önemli bir şey. O da toplumsal dönüşümü yaşatmak için. Biz bunu hiç konuşmuyoruz zaten. Şimdi e, konular çok bu siyasi anlamda, siyaset anlamında ee, ve aslında LGBTİ örgütleri grupları oluşumları diyelim hangi hmm. şekilde olursa olsun bu işin direk içinde peki siyasette ne kadar yer alıyorlar Vallahi, o tarafa bir geçiş yapayım hadi şimdi yapalım bence çok gizli vardır dedi. <gülüyor> yani partilerin içinde tabii konuşmayan yani vardır muhakkak ama yani e, şöyle diyeyim ben e, Siyasi partilerden bahsedelim istersen şu hmm. anda bu seçimde LGBTI adayı açık olarak yani hmm. LGBTI bireyi olduğunu söyleyen kaç tane aday var hiç baktınız mı? Ya vardı vardı şimdi bunlar geçmişte de oluyor şöyle bir şey oluyor. İşte mesela muhtar adaylığını çıkıyor Vesaire bir şey adaylığını açıklıyor. İzmir'de vardı eskiden AK Parti'den mesela bir muhtar adayı vardı falan filan. AK Parti'den. Ya işte muhtar adayları bir parti falan belirtmiyor galiba. <gülüyor> da hani, Olmuyor evet. Şey hani anlıyorsunuz Hı -hı. biliyorsunuz falan filan. Başka bir sürü örnek de vardı. Yerel seçimlerde daha sık görüyorduk eskiden. Yerel seçimlerde çıkıyor Mesela trans bireylerin gerende çoğunlukta oturduğu bölgelerde bir trans aday çıkmasını beklerim ben. Muhtarlık olsun başka bir şey olsun çıkmıyor mu? Ya çıkar da belki de çok zalim biri çıkar. Valla <gülüyor> transferi illallah ettirir işte. Tam da bunu söylemeye çalışacağım ben de. Şöyle bir şey var. Biz orada hani şeyi çok önemsemememiz lazım. Yani mesela bu arkadaşlar mesela şey yapıyorlar. Biz ilk defa onları adaylı açıkladıklarını da duyuyoruz. Dolayısıyla aslında şey demek istemiyorum. Aktivist, aktivizm falan bunlar tamam. Hani bir yerde demode bir şey. Ama yine de hani belli bir o az önce bahsettiğimiz o e, hani haklar konusunda vesaire şeyler konusunda kafa yormuş beni bir entelektüel. Ya bunu entelektüeli de beyazlaştırmak için söylemiyorum. Ha yanlış anlaşılmasın. Yani hani ama bir şeyleri dert etmiş olması gerekir ya bu insan. Ama bizde ne? Bizde hep böyle şey. işte ben siyasi partiye aday olacağım. Şey bilmem kim fotoğrafımı çekecek bilmem nerede bir bordum olacak ben bu insanları kurtaracağım. İyi de sen yöntem biliyor musun? Yani hani ya da işte alanını ne kadar tanıyorsun? Böyle bir problemler var. Yani e, dolayısıyla biz şey hiçbir zaman çok mesele etmemeliyiz diye düşünüyorum. Ha açık bir LGBTİ e, kişisi olduğunu söylemek baş başına bir şeydir zaten devrimci bir şeydir. Evet. Onu bir tarafa e, hakkını veriyorum. onla hani hiçbir küçümsemem yok. Hı -hı. Çok zor bir şey. Yani e, işte bugün Erdem Gürsu'nun işte gelip Radja programında işte ben demesi zaten onun hayatının ne kadar aslında aktivist ne kadar hak savunucusu olduğunu gösteren bir şey. Çünkü evet. buradan sonra kuracağınız Yıldırım Türkler söylüyordu sana bunu. Buradan sonra kuracağınız ikinci cümle zaten otomatik olarak politik olur. Evet. Ben eşcinselim ya da ben transım ben işte interseksim falan dediğinizde bir sonraki cümleniz artık zaten apolitik. E, dolayısıyla bu e, bunu bir tarafa bırakarak söylüyorum. E, yani hani şey olması gerekiyor diye düşünüyorum. Biraz orada si temsili demokrasiyi e, hani çok da böyle temsiliyet olarak anlamamamız Hı -hı. gerekir. Her ne kadar hani temsili demokrasi de olsa da yani şunu demek istiyorum. Bir Melda Onur atıyorum bir trans aktivisten çok daha fazla bir şeyler yapabilir. Yani hem güç anlamında hem de o konuları kafa yormuşluğu, gelmişliği, gitmişliği, okumuşluğu, sorgul sorgulamışlığı anlamında. Bunu da gözden kaçırmamak gerekir. Tabii yani LGBTİ dostu bireylerin girmesi çok önemlidir. Mesela kadınlarda da şunu görüyoruz. Kadınlarla ilgili pek çok yasayı kanunu erkekler geçirir. Çünkü genelde Hı -hı. onlar kabul ettirir. Hı -hı. Ama kadınların orada temsil edilmeye başlanması bile önemlidir. Bir vitrinle başlar sonra daha derine gider. Şimdi, Şimdi biz de, vitriniz işte. işte. Evet sizin vitrinde kimler var? Ben onu merak ediyorum. Şu anda şimdi AK Parti'den ben bir aday duymadım. Var mı? Ya şimdi aday adaylıkları Aday olabilir ama şu gibi evet. kısımlarda daha çok parti çeşitlenmesi gördük. An Anadolu Partisi, işte HDP, CHP vesaire bir şey. şu an açık LGBT kimliği ile benim bildiğim tek gösterilen aday yani diye eski Eskişehir'de 6. sırada mı e, sanırım? Barış Sulu. Hangi parti? E, Halkların Demokratik Partisi'nden. E, yani hani onun dışında da LGBT'yi... E, Anadolu politikası... Partisi'nde var bayağı. İzmir'den bir tane trans kadın adayı ha, var? evet. Bak <gülüyor> bir <gülüyor> hatta... devam beni e, biçermiş. Onu da almam lazım. E, evet Anadolu Partisi'nden de var. Ama şimdi eğri atıp doğru konuşalım. Şimdi bundan seçilemeyecek yerlerde. Yani <gülüyor> evet. ne yazık çok isterim. Gönülden desteklerim. Yani devada şey olsun, meclise girsin, barışta meclise gelecek girsen. programı bu arada? Onunla da derin derin bu konuları konuşuruz gerçi. Reklam aldın araya. <gülüyor> evet. E, hayır yani e, evet. ben kadın adayları davet ettiğim için onu da davet ettim. Ama siz erkek kişidir. Sen bugün çok doğru bir karar vermiştin. <gülüyor> evet yasın. Yeni dönüş <gülüyor> yaptın. <gülüyor> Bütün erkekleri temsilen buradasın Erdem. Dök içine. Ya. <gülüyor> çok güzel şimdi işte böyle e, <gülüyor> beni bayağı gafil abladın <gülüyor> neyse tamam hemen toparlıyorum tekrar e, yani e, belediyeler yani biraz aslında ben şeyden üstten başlamanın biraz da yanlış olduğunu düşünenlerden ben Biraz siyaset daha, önemli evet, tabii ki buradan doğru gitmesini Hı. daha ya ben 2019'da mesela seçim olursa daha çok çok daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum bunun bir başlangıç olduğunu düşünüyorum sen aday e, olur musun ya teklifleri açıyorum <gülüyor> Bak bir reklam daha aldım gördün mü? <gülüyor> teklifleri açıyorum. Buradan duyurulur. Şöyle, e, ya, e, şöyle bir şey mesela ben kendi adıma da düşünmedin değil mi derse düşünmüştüm. Ben kendi adıma çok erken olduğunu düşündüm mesela bu dönem için. E, hani çok vitrinde kalma şeyi bir de biz şeyiz ya böyle hani bizim örgütlenmeniz lgbtyi örgütlenmeniz çok böyle hani gerçekten siyasi setten hani, olabildiğince arınmayı çok derd eden örgütlenmelerde. Şimdi hani şey de var. Şimdi yavaş yavaş hani böyle siyasi partilerle birlikte LGBTİ çalışması yapan hı hı. hani böyle işte mesela az önce bahsettik HDP'nin mesela LGBTİ komisyonları falan filan var. Orada olan arkadaşlar da var. Ama mesela orada olan arkadaş bir siyah ben üçgenin çalışmasına geldiğinde oradaki hani ana akım siyaset kimliğini bırakır gelir. Ya da ona ihtiyaç varsa hani oradaki deneyimine o ana akım siyasetçi kimliğinin deneyimine ihtiyaç varsa Sözünü eder. Çünkü hani böyle olması gerekir. Dolayısıyla ben mesela kendi falan düşündüğümde de hani bunlara zeval gelmesin falan filan diye düşünüp erken olduğunu düşünmüştüm. Hala da genel resim için öyle olduğunu düşünüyorum. Ama e, hani gayet güzel kazanımlar yapıldı. Mesela Spot Derneği'nin, Karsköy Derneği'nin hani çok iyi çalışmaları hı hı. oldu. Biz e, İzmir'de biraz daha hani böyle şeyiz, yerel yönetim bazındayız daha şu an. E, ama hani biz dediğim seyahat merkezlerinden bahsediyorum. Hani İzmir'de de hani legöbeti yolculukları arttı ve hani mesela işte bir başka legöbeti yolculukları arkadaşlar hani direkt hani ada çıkarmak üzerine bir şey yöntem. Yaptılar seçim öncesinde bunların hepsinin denenebilir olduğunu birinin diğerine göre kötü ya da eksik olduğunu düşünmediğimi tekrar altını çiziyorum ama ben kendi hissiyatım olarak şeylere önem veriyorum mesela Beşiktaş Belediyesi 20 Kasım'da bir şeyler yapıyor buna çok daha fazla heyecan duyuyorum ya da işte Kadıköy Belediyesi arkadaşlarımızı şeye davet etti İstanbul'da nedir o? bir böyle hani toplumsal cinsiyet eğitimi gibi bir şey yapar mısınız evet. bize diye öyle bir şey davet ettiler. Ya da işte e, Şişli Belediyesi'nde şu an hı hı. hani. Bu, buradaki arkadaşlarımızın çoğu da zaten şey. Hani LGBTİ hareket diyelim hadi bugün. E, LGBTİ hareketinin içerisinde olan arkadaşlar. Onların da çabalarını. E, İzmir'de de şey. Kadın dostu Kent Projesi'nde yer aldınız. Onu <gülüyor> unutmamak lazım. İzmir'de şimdi ne yapıyoruz? Konak e, Kent Konseyi ile bir çalışmamız var. Onu da buradan duyurayım. Orada da bir LGBTİ çalışma grubu yapma üzerine bir e, şey var. Çalışmalar gidiyor. Ama işte mesela orada da bir hata var. Mesela oradaki hata da şu. Yine işte LGBTİ kişisi mi? Yani LGBTİ'ler mi olmalı bunun şeyi? Ya da LGBT'yi hak mücadelesine kafa yormuş, mesele etmiş, gerçekten bunu hisselleştirmiş kişilerle mi o yapı yürümeliği mesela tartışıyoruz şimdi orada da. Yani mutlaka ikisi de olmalı ama mutlaka bunun da dengesinin korunması lazım. Mesela şey, sen bilirsin feminizm üzerinden, şimdi diyelim ki hani... Kadın yönelik şiddet çalışıyorsun. Şiddet görmüş bir kadınla mı daha iyi yol alırsın? Mutlaka onun deneyimini küçümsemek için söylemiyorum. Evet. O da lazım. Ama hani bu şiddet vakalarını yıllarca sanıklık etmiş, almış, elinden götürmüş, mücadelesini yapmış, avukat mesaire bir şey yapmış bir feminist de mi? Hani kadın yönelik şiddeti daha e, kapsamlı ve ayrıntılı konuşursun. E, İlk söylediğim kişinin deneyimi olmadan diğeri mutlaka olamaz. Evet. Yani hani hiçbir şekilde olamaz ama hani e, şeyi de siz yeni bir şey kurarken bütün cinsel şiddet görmüş mağdurlarını e, toplayıp. E, bir politik e, bir şey yapmak isterseniz çok yorulursunuz. Bundan Hı. bahsediyorum. Bu da bir yöntemdir. Ama ilk başta çatısını bu işin e, hani aktivizmle biraz deneyimiyle de kafa yormuş insanlara çatıya oluşturursun sonra cinsel mağduru arkadaşlar da gelin sizin deneyimlerinizle şimdi daha da büyüyeceğiz dersiniz O başka bir şey. Bir de tabii şöyle bir şey var. E, toplum önünde konuşacaksanız eğer toplum önünde konuşma yeteneğine sahip olan o dertlerin analizini, problemlerin analizini yapıp topluca sunabilecek insanlara ihtiyaç var. E, e, şimdi ana akım siyaset böyle bir şey ne yazık ki yani. Hani e, gü güçlü söylem, e, kılık kıyafet, vücut dili. Onu bile bakıyorlar işte şeymiş. Obama bacak bacak üstüne atmış. Bizim Recep Tayyip Erdoğan da aynı zamanda bacak bacak üstüne atmış. Çok mutlu ama oluyoruz. Ama şimdi ben burada alakım siyasette şuna katılıyorum. Çünkü çok fazla e, panele katılıyorum, oturuma katılıyorum. Bir tane hiç unutmuyorum. Bir kadın milletvekili geldi. E, o bölgenin enerjisi yani içinde bulunduğumuz odadaki enerji yüzde doksansa öyle şey bir konuşma yaptı ki... E, Cümleler devrik, nerede başlayacağı, nerede hmm. biçim, şey. birdenbire Tam enerji. <gülüyor> Yok ya sen çok eğlencesin, yüzde <gülüyor> onda bıraktı. Yani söylediği söylemi hiçbirisi anlamadı, ya, hiçbir evet, mesaj veremedi, geldi. sıkıntı bu. Şimdi evet, sivil toplum deneyimi de o şeyi, deneyimi veriyor zaten. Hı -hı. Yani sen toplum önünde konuşabiliyorsan sürekli olarak konuşuyorsun çünkü pratiğin var. Ve senin bayağı pratiğin var gördüğün gibi iyi teşekkür ederim <gülüyor> o zaman ee, şey ya işte evet birincisi evet bir yerden sonra konuştuğunuzun da sadece konuşmanın ötesi değil şimdi şey, herkes şey yazıyor Twitter'da falan ay lütfen daha az konuşan Cumhurbaşkanı istiyoruz falan diye ee, yerden sonra konuştuğunuz kadar da iş yapıyordu olmanız evet. lazım o da önemli bir şey ee, işte bunları yavaş yavaş yapacağız ama neler oldu mesela hani sen sordun ben biraz e, evet bu arada vaktimiz de daraldığı için siyasi partilerin bu LGBTİ karnelerini bir ver bakalım işte evet çalıştım derslerimi dur notlarımı bakıyorum. Şimdi ne oldu mesela? E, CHP'nin ve HDP'nin seçim bildirgelerinde gördük. Bunlar evet. çok heyecan verici şeylerdi. CHP'de böyle bir kelime bir cümleyle e, geçti ama yine de şey Geçmiş diyor işte, olması diyorsun. Ha, cinsel, önemli, cinsiyet kimliği, aylımcılığı konusunda kararlı çalışacağız demişler. Bir de CHP'nin iller bazında İstanbul üzerinde de cinsel tahakküm ve karşı hani e, şey politika yürüteceğiz diye bir e, şey var vaadi var HDP'nin seçim müdirgesi biraz daha böyle e, şey hani gerçekten bizim Bak, e, hareket olarak dilimize de hakim bir şey görüyoruz orada Orada da şey tanıyorum yani hani e, genel merkezde e, yürütme kurulunda olan arkadaşlarımızdan bazılarının bunlar için çok çalıştığını hani anlattığını vesaire yaptığını ya da e, yine HDP'nin genel merkezinin içinde bir LGBTİ komisyonu da var. Oranın da çok hani çalış bu seçim bildirgesine Zaten e, kadın konusunda sunduğunu. da en çok çalışan parti şu anda. E, evet. HDP diyebiliriz. E, ondan sonra Anadolu işte... Partisi'nin hakkını tabii yemeyeyim ama seçilme <gülüyor> ihtimali olan evet. partiler arasından diyeyim. Evet. Yani, e, yani seçilip seçilmemeden ziyade bugün olmazsınız. Bir sonraki dönemde Hı -hı. çok güçlenirsiniz. Hani siyasetinizin gerçekten tutarlı, temiz ve hani evet. düzgün ilerlemesi çok önemli. Belki Anadolu Partisi de bunu tutturursa bir sonraki seçimde bambaşka evet, bir, bir yerde görebiliriz. Çok daha farklı hani, bir sonuç çıkabilir. E, şimdi e, ondan sonra şey oldu bizim böyle mecliste LGBTİ falan filan ya da e, gibi böyle kampanyalarımız var. Özellikle spot bunu İstanbul'da. E, spot Derneği Sosyal Politikalar ...Cinsiyet Kimliği ve Sosyal Politikalar Derneği... ...uzun ismi... Hmm. E, ...onlar e, hani götürüyorlar... ...kaos götürmeye çalışıyor... ...mesela şey oldu... ...CHP'nin ve HDP'nin İstanbul ikinci bölge adayları... E, ...hani e, o... ...bizim sunduğumuz bir tane şey var... E, ...hani tamam sen LGBT yalanla çalışmak istiyorsun ama... ...bunları bunları bunları bunları bir yapman lazım... ...bir evet... evet. Ona imza attılar mesela. Seçilirse hani bunları yapacaklarına dair, bunları mesele edeceklerine Hı. dair e, CHP'den Melda Anur, Enis Berberoğlu falan gibi isimler e, attı. E, HDP'nin yine İstanbul e, ikinci bölgedeki ve 3. bölgedeki ama orada kadın milletvekilleri attı şimdilik. Bu devam ediyor. Edirne'de yine HDP'nin Edirne'deki milletvekili adaylarından bir iki tane Hı. de imzalayan oldu. E, bunu Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya çalışacağız. E, dediğim gibi sadece temsiliyet üzerinden gitmeyen bir e, şey. Şey istiyoruz siyasi partilerden hı hı. hani e, derd edinsinler istiyoruz yani LGBT'yi olmasına gerek yok bir kişinin az evet. önce söylediğim şey bunu istiyoruz bu dönemde bunları kazanırsak cebimize en azından bir şeyler koymuş olacağız 2019'a bakalım ya nasip iki partinin <gülüyor> adı hiç geçmedi evet nelermiş AKP ve MHP ha. <gülüyor> şimdi bak ben onlara karşı da hiç önyargılı değilim mesela AKP'nin eğitimini ziyarete gittik Orada ne Demet arkadaşınla birlikte Demeti e de selamlar buradan tabii Evet onun, <gülüyor> o, o, onun yerine ben rol çaldım bugün <gülüyor> Hayır sen gitme siyaset erkek kişi diye <gülüyor> <gülüyor> şey biz gittik gayet evet. de güzel karşılandı hani şeydi zaten LGBT LGBT diye bir grup da çıktı diye bir ya yazar. şimdi o dediğim gibi o sosyal medyanın falan getirdiği bir şey yani Hı -hı. hani bir iki eyleme de katıldı arkadaşlar sadece bir sosyal medya örgütlenmesi olmadığını da düşünüyorum ama hani şey e, süreklilik anlamında ara ara sıkıntılar yaşıyorlar. Belki bir üç ay sonra tekrar patlarlar böyle canavar gibi Hı -hı. tekrar şey yaparlar dönerler. Yani e, şimdi AK Parti'yi e, dönüştürme LGBT'yi konusunda bunu dert ederse o grup çok güzel çok başarılı olur. Ama LGBT iyileri AK Parti siyaseti e, entegre etmek gibi bir yola girerse bu mantıklı bir şey olmaz Hı -hı. zaten. Yani biz oyumuzu atarken e, şey hani LGBTİ hareketin temsilcileri dışında bir LGBTİ kişi ben LGBTİ'yim diye çok vermiyor yani. Evet. Hani zaten bu noktadan çok çıkamazlar. O yüzden bence şey olması lazım hani bütün siyasi parti e, altındaki LGBTİ çalışmaları yürüten arkadaşların o partideki LGBTİ dolayısıyla cinsellik, cinsel tahakküm vesaire gibi e, o meselelere dair siyaseti etkilemeleri gerekiyor. Bunun birinci hı hı. mesele olması gerektiğini düşünüyorum. MHP ile ilgili mesela biz MHP'den de şey randevu talep etmiştik yine e, şey bazında e, il başkanlığı bazında onlarla da hani iş gelemezsiniz falan demediler de işte vaktimiz yok şu bu falan dediler hala umudum var bu sivil toplum meselesi şey işte dediğim gibi e, tekrar tekrar böyle her güne yeni uyanan Sofi gibi olmak gerekiyor umudu kaybetmemek <gülüyor> gerekiyor benim umudum var yani hani evet. e, o yüzden hani Zaten iki e parti e konusunda da olumsuz bir şey. Düşünmüyorum. Heterojen bir e, hareket de var ortada diye düşünüyorum değil mi? Hmm. Çünkü bir muhafazakar eşcinseller de var. Var, ya, var. Ben, e, bir tane modacımız vardı biliyorsun. Ya var, var. Şimdi e, bir kere Cemil İpekçi var. Hadi evet. onun ismini analım. <gülüyor> Cem, Cemil İpekçi var o da çok önemli bir insan. Hani e, e, e, şey görüntüsü itibariyle yaşandığı hayat magazin basınına düşmesi Hı -hı. falan filan. Bütün bunlara rağmen yani şey, bütün bu, bunlar aslında şey e, bir anlamda onun bireysel bir... E, ay o kelimeyi sevmiyorum ama aktivizm diyeyim hadi yine bireysel aktivizmin göstergelerinden bir e, sayılır bence evet. ay benim görüşüm o e, ama tabii bir taraftan da bazen insan şey zorlanıyor herhalde bir yerden ne mal istiyor diye düşünüyorum <gülüyor> çünkü e, hani muhafazakar eşin Selim'in ardından bir başka grubu muhafazakar olmayanı suçlamak aşağılamak ya da onu daha kötü göstermek yani işte eşcinsel ee, hak savunucuları işte ruhsürlü mü hakkı elde etmek istiyorlar gibi basit bir şey cümleyi böyle hani bir pazar gazdesi malzeme olabilecek bir cümle söylediğim onun söylediği şey de yanlış iletmiş de olabilirler olabilir olabilir tabi canım Çünkü medyanın böyle yani bir, bir şey de var olur tabii ki siz daha iyi bilirsiniz medya <gülüyor> <gülüyor> ben medyadan <gülüyor> değilim ben akademik personelim ben Hayır. akademiden geliyorum. <gülüyor> Sonuçta bu yaptığımız iş. şimdi medya evet. kitliyle işimle ilgili bir şey ee, oluyor. Hani o onu da, onu da hani şey, hani yüzde yüz şey yapmıyorum. Ya, o yüzden evet. Cemil pekçi e, gibi insanların söylemleri e, bir yana kendilerinin ben hala hani bir şey yani e, açık bir eşcinsel hayatı ya da cinselliğin e, hani mesela şey de önemli benim için. Bilur Kalkavan şey dedi bir keresinde ben porno izlemeyi seven bir kadınım falan demişti mesela. <gülüyor> hani ...bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Cinselliği açık bir şekilde konuşabilen... ...bunun e, hani aşağılayıcı... ...ya da şey bir tarafı olmadığını... ...ayıp günah bir tarafının olmadığını... ...düşünen insanları seviyorum. Hani Tabi ki belli sınırlar dahilinde... ...belirli şeyler olması gerekiyor. Biz toplumsal varlığı zaten. O ister istemez... Hepimiz aynı eğitim yüzeyinden zaten ister istemez bayağı otosansörümüz yüksek çok yani. Çok yüksek evet. O yüzden hiç onu dert etmeyelim. O, her koşulda konuşursak konuşalım hala o sansörlü bebirlerine çok şey yapmaz rencide etmez <gülüyor> onu merak etmeyelim. Peki Erdemciğim bizim vaktimiz aslında doldu. Ben şunu anladım ama bizim konuşmamızdan şu anda seçim öncesi bu konulara hassasiyet gösteren iki tane aslında üç tane partimiz var. Evet. Değil mi? Evet. Üç tane parti bu konuyla ilgili bir şekilde seçim bildirilerinde olsun, aday seçim sürecinde hmm. olsun, bir şekilde bir hassasiyet göstermiş durumda. Diğer partilerde de. E Kapıyı açık bırakıyorlar ama henüz tam olarak şey gündeme almış durumda değiller. Doğru mudur bu söylediğim? Ya işte bir orada da şey var. Hani mesela Ak Parti şey diye açıklama yaptı şimdi. Ak Parti ee, genelde yaşam tarzına e, saygı diye girer işin içine. onda çok güzel. İlk başta çok güzel yapıyordu onu. Ben daha seneler önce Recep Tayyip Erdoğan bir Balkan konuşması yaptıydı. Allahım ne kadar liberal, ne kadar güzel, ne kadar liberaler, ne kadar özgürlükçü falan demiştim ama işte arkası gelmedi ne yazık ki. <gülüyor> yani onu evet söylüyor da hani biz eylemde göremiyoruz. Hı. Söyleme, eylem tutarsızlığı var. Mesela HDP'yi şey üzerinden e, AK Parti eleştirdi. İşte seçim bilgisinde dokuz kere lezbiyen lafı geçiyor. Böyle mi Türkiye'nin profili, vatandaş profili falan diye. Hani söylemler bazında siyasetçi söylemleri bazında hala çok elle tutulur bir şey yok. Hı. Tam, tam tersine homofobik transfobik açıklamalar var ama mesela Aliye Kavaf örneğindeki gibi e, şey yani Aliye artık seçilmedi mesela evet. omofobik bir söylemde bulunduğu o için emek kesin. O, o konuda <gülüyor> ama vekilileri. takdir etmek lazım, evet. Orada bir, bir şey şekilde şey oldu. bir kazanım sağlamışız ya, ben de ona gururlandım vallahi. Evet. <gülüyor> Neyse ama niye Osmanlıcılık filan diyorsak bir Osmanlıya da dönüp oradaki e, LGBT'ye de bakmak lazım, değil mi bireylere? Onun için başka konu. Aa, bak onun için de Meti çağırabilirsin. Evet evet onu konuşuruz. Peki. O zaman e, bugünlük bu kadar diyorum. Konuşacak ne kadar çok konumuz varmış. Sen bir de zaman nasıl geçecek diyordun bana. Evet ben. ama ben çenem düşmüş. Güzel kısımlarını koyun o zaman. <gülüyor> Bizde edit sansür yok. Ah, ne konuştuysak güzelmiş. çıkıyor. Evet. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kadının sesini dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta başka bir konukla tekrar sizinle birlikte olacağız.